Dinleyiciler, gününüz hayırlı, bereketli, huzurlu olsun diyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hepinizin ve ona inanan tüm müminlerin ve Müslümanların üzerine olsun diyerek, Efendimiz Alihi Selam'ın bir hadisi şerifiyle sohbetimize başlamak istiyoruz. Değerli dinleyenler, Cübeyr bin Mutim'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur, Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık uğruna savaşanlar bizden değildir. Irkçılık üzerine ölenler de bizden değildir. Yine, Vasile bin Eska, Babasının şöyle dediğini rivayet ediyor. Resulullah'a aleyhissalatu vesselama ırkçılık nedir diye sordum. Resulullah aleyhissalatu vesselam zulüm ve haksızlıkta milletine yardımcı olmandır diye cevap verdi buyuruyor. Evet değerli dinleyenler ırkçılık noktasında bir hadisi şerif daha var. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis şerife göre, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilir. Allah, sizlerden cahiliyet gururu ve atalarınızla övünmeyi kaldırmıştır. Mümin olan takva sahibi, açıkça günah işleyen ise bedbaht kimsedir. Hepiniz, Adem oğlusunuz. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Bir takım kimseler geçip gitmiş bazı milletlerle övünmekten vazgeçsinler. Çünkü onlar cehennem kömüründen bir kömürdür. Yahut onlar Cenab-ı Hak nezdinde burnu ile pislik yuvarlayan mayıs böceğinden daha aşağıdadırlar demiş. Efendiler efendisi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli dinleyenler, burada bahsettiği mevzu geçmişte küfür üzerine, batıl üzerine, zulüm üzerine yaşamış insanların ataların o durumlarıyla övünmeyi kast ediyor. Aksine geçmişte İslam'la müşerref olmuş, İslam'ın bayrak tarlığını yapmış ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan izinden gitmiş, onun bırakmış olduğu emanetleri sahip çıkmaya taşımış olan insanların ataların yapmış olduğu şeyleri ifade etmek, ibret alınması noktasında, ders alınması noktasında söylemek ırkçılık değil diyoruz ve geçiyoruz bugünkü öykümüze. Bugünkü öykümüzün adı Yolculuk Hediyesi. Delikanlı odaya girdiğinde nefes nefeseydi. Yaşlı adama selam verip "Beni çağırmışsın hacamca" dedi. "Bekletmemek için koşarak geldim." Yaşlı adam onu Şefkatle kucakladıktan sonra köşedeki sedire oturtarak "Mehmedim" dedi. "Biliyorsun sen benim sırdaşımsın. Hele hele rüyalar hususunda." Delikanlı "Biliyorum hacamca" diye atıldı. "Yine rüya gördün, öyle değil mi?" İhtiyar adam yanındaki pencereden dışarı bakınırken "Rüyalarım artık beni bile korkutuyor" dedi. Dün gece gördüklerim sizlerle ilgiliydi. Yaşlı adam misafirinin meraklandığını fark etmesine rağmen aldırış etmiyordu. Bir bardak suyu ağır ağır yudumlarken evinizden birinin vefat ettiğini gördüm diye devam etti. Buna benzer rüyalarım bir haftada çıkmıştı. Delikanlı dayımın kanser olduğunu söylemiştim hacamca dedi. Allah ömür versin ama günden güne eriyor. İhtiyar adam, raftaki lokum kutusuna uzanırken, ne yapılması gerektiğini anlatmaya başladı. Ölüm elbette önemli bir şeydi. Ama ondan da önemlisi, imanı kurtarmaktı. Yaşlı adam, dünyanın bir imtihan yeri olması sebebiyle, şeytanın vefat etmek üzere olan her insanı aldatmak istediğini. Bunun için de, Allah'ın, ahiretin, cennet ve cehennemin olmadığına dair vesveseler verdiğini uzun uzun anlattı. Kısacası, şeytana aldanmamak için kuvvetli bir imanı elde etmekten başka çare yoktu. Yarım saatlik bir sohbetten sonra, takip edilecek yol ortaya çıkmıştı. İhtiyar adamın gördüğü rüya, elbette ki bir sır gibi saklanacak ve onun anlatacağı, veya kitaplardan okuyacağı iman hakikatleri bir yolculuk hediyesi olarak hasta adama iletilecekti. Teklifin uygun bulunmasından sonraki günler, Gecenin ilerlemiş saatlerine kadar devam eden hızlandırılmış bir öğretime dönüştü. Mehmet, Allah'ın varlığına, Peygamberimizin Allah Resulü olduğuna ve tekrar yaratılışın kolaylığına ait delilleri, hiç vakit kaybetmeden dayısını naklediyor ve birçoğunu yeni öğrendiği bu hakikatlerle onun mutlaka kurtulacağına inanıyordu. Rüya bir hafta sonra gerçekleşti. Yaşlı adam bir kazada vefat eden genci kendi elleriyle kabre yerleştirirken Mehmed'im diye hıçkırıyordu. Benim nurlu evladım gördüğüm rüyadaki o kişinin sen olduğunu nasıl söyleyebilirdim ki? Önceki sohbetlerimde Hatırlarsınız arz etmiştim Hani şair demiş ya Niceler geldiler Neler istediler Sonunda dünyayı bırakıp gittiler Sen Hiç gitmeyecek gibisin değil mi? O gidenler de senin gibiydiler Maalesef sağımızda, solumuzda, önümüzde, komşumuzda, yanı başımızda insanlar ebedi aleme göç ederken, bu yolculuğun, bu göçün sırasının bir gün bize de geleceği hiç aklımıza getirmiyoruz, gelmiyor. Bu ölümün, bu Kur'an'ın bize de bir gün çıkacağı hiç aklımıza gelmiyor, getirmek de istemiyoruz. Belki de insanın kendine en çok yakıştırmadığı bir husus, ölümü kendisine yakıştırmıyor insan. Onun için yaşı olmayan, başı olmayan bir Nefes bir saniye bir salise Geciktirilmeyen Sırası geldiği zaman Anında sırası geleni alıp götüren O ecel Hani üstad diyor ya Ölüm öldürülmedikten sonra Ecel yok edilip ortadan kaldırılmadıktan sonra işte aynen öyle bu noktadan lezzetleri acılaştıran ölümü çok zikrediniz. Dünya hırsının, tuli emelin, her türlü gayrimeşru arzu ve isteklerin bir tek frenleme, önleme çaresi o da ölümü düşünme. Evet, işte ölümü çok düşünen ve bize o noktada ders veren üstadımızdan yine size bir bölüm arz etmeyi düşünüyorum. Tevazu onun hayatının rengiydi. Kuldu ve kulluktan başka bir şeref aramıyordu. Çocukluk günleriydi. Bir gün medresede hocası, Büyük ruhlu küçük Said'i sırt üstü yatmış, ayaklarını duvara dayamış, kitabını ayaklarıyla tutmaya çalışarak ders çalışırken gördü. Öyle ne yapıyorsun Fakih Said? Bugün benim başım çok gururlanmış, ayaklarımı başımdan yukarı kaldırıyorum ki biraz kafamdaki gurur kırılsın. Fakih Said'in bu cevabı hocasının çok hoşuna gitti. Medresedeki diğer talebelere anlattı ve Molla Said çok harika bir talebedir. Sakın ona dokunmayın dedi. Daha küçükken başını Hakk'ın hatırı karşısında ayakları altına almıştı. Bitlis'e nef yedilirken kolundaki kelepçeleri çıkarıp atması sorulduğunda... Ben de bilmem. Fakat olsa olsa namazın kerametidir diyordu. Nefsine pay çıkaracak değildi. Hatırlarsınız. Elinde kelepçeler. Namaz kılmak istediği için kelepçelerin açılmasını ister. Kendisini götüren jandarmalardan. Onlar müsaade etmezler. Fakat sonradan bir bakarlar ki. O kelepçeler. Ayağının yanına yığılmış. Sonrasında biz şimdi senin götüren bir muhafız Bundan sonra senin talebeniz derler. Fakat bunu bile kendi nefsine pay çıkarmayan üstad olsa olsa namazın kerametidir diyordu. 1892'de Siyirt'te Molla Fetullah Efendi'nin medresesine gitmişti. Molla Fetullah Efendi'nin sorduğu her soruyu cevaplamış. Hıfzını ölçmek için verilen makamatı hariri yeden bir yaprağı bir okuyuşta hıfz etmişti. Hal sual iki satırı iki okuyuşta hıfz edip edemeyeceğiydi. Bu harikulade kabiliyet ve zeka herkesi olduğu gibi Molla Fetullah Efendi'yi de hayrete sevk etmiş ve kendisine Bedü'z Zaman demişti zaman zamanında emsali olmayan, zamanının harikası, güzeli demekti. Bu ismi bütün ilim çevreleri gibi kendisi de kabullenmiş, yazılarına öyle imza atmıştı. Medhi ima eden bu lakabı niçin kullandığı kendisine sorulduğunda, Volkan Mecmuası muhabirine şöyle demişti. Medhi için değildir. Kusurlarımı, sened-i özrümü bu ünvan ile ibraz ediyorum. Zira bedi garip demektir. Benim ahlakım suretim gibi ve üslubu beyanım elbisem gibi gariptir. Hem de muradım bedi acip demektir. Başkaları nasıl anlarsa anlasın. O kendisi hakkında diğer manaları tercih etmiş, acayip adam manasını kullanmış... Belki de kendi nefsine ne garip acayip adamsın demişti. Şualarda Bediüzzaman lakabının kendisine ait olmadığını anlatıyor. Ondan kastedilen güzel manayı Nurlar adına kabul ediyor. Eskiden beri benim liyakatim olmadığı halde bana verilen Bediüzzaman lakabı benim değildi. Belki Risale-i Nur'un manevi bir ismiydi. Zahir bir tercümanına Ağri yeten ve emaneten takılmış diyordu. Elhak, asrın Kur'an mucizesi... ...ve harikası olan nurlar... ...o ünvana layıktı. Rusya'dan... zaman ile birlikte... ...Çorumlu binbaşı Ali Haydar Bey de firar etmişti. Volga nehrini çok harika bir tarzda... ...sanki karda yürüyor gibi... ...bazen topuklarına... Bazen dizlerine kadar suya batarak geçmişlerdi Bu ahval binbaşıyı çok heyecanlandırmış Karşıya geçtiklerinde Bediüzzaman hazretleri ona dönüp Kardeşim Ali Haydar Cenab-ı Hak Hazreti Musa aleyhisselama denizi musakhar ettiği gibi Bize de senin yüzün hürmetine Volga nehrini musakhar etti demişti Ali Haydar Bey olanların farkındaydı ama sadece sizin dediğiniz gibi olsun demekle yetindi. O küçüklüğü baştan kabul etmiş, yokluğu ihtiyar etmişti. Onun için mütevaziydi. Ehli dünya için bile saçma, hakikatsiz ve zararlı olan benlik, kibir, ehli hak için bütünüyle zararlıydı. Buna bilerek düşemezdi. Ahiretini aradığını iddia eden adam öyle bir hata ile dünyada soğuk düşer, haddini açtığından istiskal görür, ahirette de haybet ve hüsrana uğrardı. Büyüklük sadece Allah'a yakşıyordu ve kibriya onun sıfatıydı. Mahfiyet, tevazu ve terk-i enaniyet bu zamanda ehli hakka lazım ve elzemdi. Ona sorarsanız, yalnız sizden biraz fazla okumuşum diyecekti. Sadece o kadar. Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapılarını çalan bir kuldu ve çok defa söylediği gibi onun günahı nasıldı, neydi bilemeyeceğim ama günahına kefaret arıyordu. Belki de bakışı Seriyyüz Sakati Hazretlerinin Bağdat'ta bir çarşının yandığını çarşıdaki dükkanlardan Sadece kendisininkinin yanmadığını haber aldığında ilk tepkisi elhamdülillah oldu diye 30 yıl ızdırap duyup dükkanı hibe etmesi ve niye aklıma evvela diğer müminler gelmedi diye hayıflanması ve onu günah sayması gibiydi. Nur postacısı Abdullah Çavuş kula bir gün çay yapmış, servis yapmaya hazırlanıyordu. Üstad Elinden tepsiyi almak istedi Mahcup oldu Abdullah Çavuş Ama ısrarı Nafileydi Elinden tepsiyi aldı ve aynen şöyle dedi: Yazdığınız Hizmetine koştuğunuz Kur'an indi ilahide makbul oldu Melekler sizin fotoğrafınızı alıyor Ben de Kur'an'ın Bir hizmetkarı olarak Size hizmet etmem lazım Bir başka gün Nurları yazarak çoğaltan Hüsrev Altınbaşak ile Yüzbaşı Re'fet Barutçu Beylere de çay servisi yapmış Ve aynı şeyleri söylemişti Ben size hizmet Etmeye mecburum diyerek Re'fet bey O nezaket ve tevazuğu Hiçbir yerde görmediğini itiraf edecekti Kur'an'ın Hizmetkarıydı Bundan büyük bir paye aramıyordu Ve zaten olamazdı Onu bulmak bir nimetti Talihsiz görünenler Talihliler tahtına onun vesilesiyle onun kerim eliyle oturacaktı. İşin zorluğuna göre bir vazife ile gelmiş ve belki de onun için asırlar öncesinden müjdelenmişti. Yine bir gün Re'fet Bey ve arkadaşları Kur'an hakikatlerini okumuş, yazmış, gönülleri inşiraha gelmiş ve biz sizi bulmasaydık ne yapardık üstadım demişlerdi. O hiç değişmeyen mütevaziliğiyle cevap vermişti buna. Ben sizi bulmasaydım ne yapardım? Siz beni bulduğunuza bir sevinseniz ben sizi bulduğuma bin sevinmeliyim. İşin doğrusu onlar üstada göre, üstad onlara göre ısmarlanmış. Bu nadide kahramanlar kutup yıldızının etrafındaki haleler gibi görevlerini yapmıştı. O yüksek ruhun heybesindekileri bir gün, bir kere değil, bir ömrün bütün zamanlarında sadakatle taşıyacak yiğitlere ihtiyaç vardı. Ve doğrusu Üstad nasıl kıymetli bir hediye ile geldi ve onları cevherlerle donattı ise, onlar da o değerlerin kıymetini bir hakkın idrak etmiş, definenin hakkını vermişlerdi. 1957'de Üstad Eskişehir'e girerken, ...yolda karşılayanlar olmuştu. Karşılamaya gelenler arasında... ...Nakşi Şeyhi... ...Hacı Efendinin... 80 yaşındaki bir müridi olan... ...Sütçü İbrahim Dede de vardı. O üstadın eline sarıldığında... ...üstad onun elini öpmek için... ...iyice eğildi. Fakat o zat buna fırsat vermedi... ...ve üstadın elini öptü. Mehmet Emin Er... ...üstadı ziyaret etmiş... ...ayrılırken elini öpmüştü. Yaşı üstattan hayli küçüktü. O da faziletinden fakirin elini öptü diyen er... ...göz yaşları içerisinde yanından ayrılmıştı. Isparta'da cuma namazına çıktığında... ...halk elini öpmek ister. O buna müsaade etmez. Onları selamlar, arabasına biner evine giderdi. Celal Başar 1960'ta ziyaretine gittiğinde... Yanına yaklaşmış, yorganın üzerinde bir deri bir kemik halinde duran mübarek eli öpmüştü. Üstad bundan çok müteessir oldu. Elimi öpmemeliydin. Üstadım ben sizin elinizi öpmeyeceğim de kimin elini öpeceğim? Hayır, bizler talebeyiz ve kardeşiz. Ben bunun altından nasıl kalkacağım? Sana kitap versem kitaplar sende vardır. Celal Başar, üstadım bu derece üzülmesine çok şaşırmıştı. Bir teselli veya telafi yolu bulmalıydı. Üstadım dedi, ben talebe kardeşlerimi dolaşarak geldim. Cümlesi de kendi yerlerinize elinizi öpmemi istediler. Ben bu vazifeyi yerine getirdim. Üzüntülü ve kısık bir sesle cevap verdi. Hayır, onlar da benim kardeşlerimdir. Bu özrü de kabul olmamıştı. Bu defa Başer Üstadım ben Konya'ya da uğradım Kardeşiniz Abdülmecit Efendi'yi ziyaret ettim Abdülmecit Efendi Hasseten ellerinizi öpmemi istediler Üstad Hazretleri Başerin bu sözleri üzerine rahatladı Ve derin bir nefes aldı Hah işte oldu Abdülmecit benim küçüğümdür Beni bir yükten kurtardın demişti Ona hürmet onun için mukabele edilmesi gereken bir yüktü Bundan ötürü elinin öpülmesini istemiyordu Sayit Özdemir ağabeyin anlattığına göre Konya'ya gittiğinde Mevlana hazretlerini ziyaret etmek istemiş zamanın geldiğini duyan halk toplanmıştı Bir polisi yanına çağırdı Ona kendilerinden endişe etmemelerini Emniyete hizmet ettiklerini anlattı bunu bütün arkadaşlarına söylemesini istedi ve şöyle dedi. Ben size teşekkür ediyorum. El öptürmek bana azaptır. Buna engel olunuz. El öptürmek ona azaptı. O kadar nezih ve müttaki. Sınırların adamı. Hürmet değil hizmet istiyor. Kendisini sevmiyor. Belki de öylesine bir hürmete layık bulmuyordu. Herkes öyle düşünmeli. Kimseden şahsına hürmet beklememeliydi. Küçüğe hürmet etmek, Büyüye beklememek düşerdi. Zira hürmet bekleyen, Allah'ın bir gün kendisine, Sen hürmete layık mısın, Sen şu değil misin, Şunları yapmadın mı demesinden endişe duymalı, Başkalarını kendisinden düşük görmek yerine, Aynaya bakıp kendisini görmeliydi. Hürmet beklemek hastalığı, ...nice huzursuzluklara vesile olacak... ...nice ahengi bozacaktı... ...bunu o günden reddediyordu... ...Abdullah Yeğin ağabey... ...Kastamonu'dayken... ...fakir... ...kimsesiz diye düşünerek yanına gider... ...odununu kırar... ...suyunu getirirdi... ...bir gün Üstad Emirdağ'ında ona... ...ben eski Abdullah'ımı kaybetmişim... ...eski Abdullah yok dedi... ...zira Yeğin ağabey ahir zamanda gelen ıslahatçı diye düşünerek hizmet etmeye başlamış, o bu bakıştan rahatsız olmuştu. Aynı ahvaline Bayram Yüksel ağabey de çok defa şahit olmuştu. Bizler üstadımıza başka bir nazarla baksak, derhal rengi değişir, bizden istisgal eder, ihtiyar ve bakıma ihtiyacı olan bir kimse nazarıyla ve sırf lillah için baktığımız zaman çok memnun olurdu. Nefsini aşmıştı. Demek bakıma muhtaç diye bakılmasını, Rabbinin huzurunda kendisine büyüklük atfedilmesine bin defa tercih ediyordu. Onun huzurunda bundan utanıyordu. Başkaları dünya derken o ahiret diyor. Başkalarının koştuğu şeyden o kaçıyordu. Hatta kamalı, hançerli bir kıyafete girmesi de bundandı. Çocukluk yıllarında davranışları ve zekası ile, kısa zamanda şöhret bulmuş, halk arasında nereye gitse hızır geldi, bu çocuk velidir denmeye başlanmıştı. Kardeşi Abdülmecid Efendi'nin hatıra defterinde anlattığına göre, Mulla Said, halkın teveccühünden ve dedikodularından kurtulmak için derviş urbasını terk ederek kamalı, hançerli, şal şepikli bir ağ kıyafetine girmişti. Bu kıyafeti, Manevi vaziyetini gizlemek için tercih etmiş Ve son zamanlarına kadar da öyle kalmıştı Hayatındaki şeyler sebepsiz değildi Ve kendi başına hareket etmiyordu O şahsına olan bakışı kırmak için Yer yer cübbesinin iki yakasını tutar Arka topuklarını kaldırır Ayaklarının ön parmak uçlarına doğru dikilir Tekrar düz basar Sevincinden çırpınır Muhatabına işte bak ben bir hiçim işte bak ben bir hiçim derdi. Bu davranışlarını insanların garipsemesini, kendisini büyük görmeleri kadar mahsurlu bulmuyordu. Olduğundan fazla görünmek isteyen günümüz insanının bu dersten de alacağı çok şey vardı. En zararsız ve tehlikesiz yol, küçüklüğün bilerek, itiraf ederek yürünen yoldu. Ziyaretine gelenlere, Sadece rızayı ilahi aramalarını tavsiye ederdi. Bir gün Abdullah Yeğen ağabey, birkaç üniversiteli arkadaşı ile Emir ziyarete gitmişti. Onlara şunları söyledi. Kardeşim dünyada benden bir menfaat ümit ederseniz veya ahirette bir şey bekliyorsanız benim yanımda duramazsınız. Benden hiçbir şey beklemeyiniz. Ben de aciz, kusurlu bir insanım. Sırf Allah rızası için düşünüyorsanız sizi kabul ederim. Bakışları her vesile ile sonsuz kudrete çeviriyor. Sığınanın onun merhametine sığınmasını istiyordu. niyetini kaybetmiyor. Nefsi hatırına mutlak hakikate gölge düşürmüyordu. Mahlukattan bir şey bekleyen aldanırdı. Bazı şeyler vesile, şefaatçi yapılsa da asıl istenecek olan ve sözü kesen sahibiydi. Faytonunu, arabasını gören çocuklar hoca dede hoca dede diyerek yollara düşerlerdi. Kim bilir belki de istikbalde imanlarının kurtulmasına vesile olacak bu zatı daha o yaştan şuursuzca hissediyor, temiz gönülleriyle minnetlerini ifade ediyorlardı. Bu her yerde her zaman böyle olur, bilinmez bir sevkle çocuklar ona doğru koşardı. Keşke hep öyle olsaydı. Çocuklar, anne sütü diye onun verdiği dersleri, Allah ve Resulullah sevgisini içselerdi, çok daha kazançlı çıkarlardı. Üstad da çocukları görünce arabayı durdurur, çocuklar bana dua edin diyerek onları severdi. Hasan Ergen, Emirdağ'da, Jandarma birlik kaleminde askerliğini yapıyordu. Emirdağ'a gelen arkadaşının kardeşi vasıtasıyla Üstadın Emirdağ'da olduğunu öğrendi ve ona kefil oldu. Birlikte jandarma komutanının verdiği anahtarla Üstadın evine gittiler. Onlar dışarıdan Üstad içeriden açtı. Üstad ona Hasan oğlum diyerek iltifat etti. İyi birisi olduğunu fakat iki kusurunun bulunduğunu söyledi. Hasan Ergen, kusurlarımı söyler misiniz diye sordu. Oruç tutmuyorsun, bir de namaz kılmıyorsun diyerek onu ikaz etti. Hasan Ergen, üstada gelen bir mektubu götürmek için ikinci kez yanına gittiğinde, ilk görüşmede kendisine yapılan ikazlarını hatırlattı, hiç hatırından çıkmadığını, çok üzüldüğünü söyledi. Üstad, kusurunun ızdırabını duyan bu gence, Merak etme dedi. Benim de Allah'a karşı kusurlarım var. Tevazu kanatlarını yerlere kadar indirmiş, bir melek kalbi gibi temiz yüreğiyle kendisini kusurdaşlıkta eşit tutmuştu. Öyle ya, ona karşı işlenen bir hata da hata, küçüğü de büyüğü de ona karşı olduğu düşünülürse korkunç bir kusurdu. Evlenmemişti. Mefkûresi aklına o türlü şeylerin gelmesine fırsat vermiyordu Fakat o kendi fedakarlığını değil Başkalarının fedakarlığını görüyor Kendi yaptıklarını hatırına getirmiyor saymıyordu Hafız Abdullah toprağın evinin aranmasından sonra Onun da bulunduğu bir sırada Ahmet öz yazara sordu Kur'an hakkı için söyle kardeşim Sana deseler ki Said'i terk et Sana istediğini vereceğiz Terk etmezsen sana en ağır işkenceleri yapacağız. Hangisini yaparsın? Risale-i Nur'u tercih ederim efendim. Üstad iki dizinin üzerinde şöyle dedi. Ben dahi bunlar için ahiretimi terk ederim. Ben sizden daha fedakar değilim. Sizlerin çoluk çocuğunuz var benim yok. Sonra öz yazarı gösterdi. Bak bunun beş tane çocuğu var. Ben bunlara yetişmeye çalışıyorum. Hizmet arkadaşlarını, kardeşlerini nasara veriyor. Onların fedakarlıklarını destanlaştırıyor. Kendi yaptıklarını küçültüyordu. Güya o daha fedakar değildi. Evet. Üstadımızı Mehmet Feyzi Pamukçu ağabeyi ve diğer ağabeyleri... ...Afyon hapsine gönderdiklerinde nezarete atmışlardı. Üstad Pamukçu ağabeyleri diğer talebelerine gösteriyor... Bu on saat kadar hizmet etmiştir, şu 100 saat kadar hizmet etmiştir diyordu. İhtimal bu, bir yandan hakkı takdir, bir yandan da manevi kuvvetleri takviyeydi. Kimseyle çekişmesi kavgası yoktu. Bir yükü taşımakta yardıma koşan herkese minnettar ve bu vazifeyi yapan herkes onun için azizdi. O büyük ufkun bu büyük davada önde olmak gibi küçük kaygıları hiçbir zaman olmamıştı. İnsanın kendi özel işini gördürdüğü birisinin başarısından duyduğu hoşnutluk kadar tam bir hoşnutluk ve garasızlık içindeydi. Maksatta fani olduğu için bütün hasenatları kendi lehine kabul ediyordu. Ne nefsini putlaştırmış... Ne kusursuz görür gibi müdafasını yapmıştı. Rahatlıkla özür dileyebilirdi. Yeter ki bir müminin gönlü incinmesin. İzzeti rencide olmasın. Uhuvvet bozulmasın. Kendisi için değil, bunu başkaları için de yapardı. Emirdağ'daki büyük caminin imamı Hafiz Nuri Efendi ile Eskişehir'deki Odunpazarı Camii imamı Gönel'le hafız arasında küçük bir münakaşa geçmişti. Bu durumu haber alan Üstad Emir Dağı'dan kalkıp Eskişehir'e geldi. Muhittin yürüten ağabeylerden Hafız Nuri'yi bulmalarını istedi. Hafız Nuri geldiğinde Kardeşim Gönel'le hafız hakiki bir hafızdır. Aranızda nizah çıkmış. Senin namına gidip ondan özür dileyeceğim dedi. Hafız Nuri Üstad'ın bu sözlere karşısında ağlamaya başladı ve, ''Üstadım, senin gitmene gerek yok. Ben gider barışırım.'' dedi. ''Yeter ki bir niza çıkmasın. Onurum, gururum.'' demiyor. Bu fani dünyayı bir niza değer görmüyordu. İbrahim Fakazlı ağabey, Paşazade Sadık Bey ile birlikte Emirdağ Üstad'ı ziyarete gittiklerinde, Üstad Hazretleri, Onlara Mevlana Halid-i Bağdadi'nin cübbesini giydirmek istemiş ve giymeleri için bizzat kendi elleriyle tutmuştu. Sadık Bey, üstada karşı fevkalade hürmet duyguları içerisinde eziliyor. Üstad, kardeşim Sadık Bey giy diyordu. Sadık Bey bu tevazu abidesinin elinden cübbeyi giyemedi. Terler döktü. Sonunda Zübeyir ağabey, cübbeyi ben tutayım diyerek üstattan aldı. Ve önce Sadık Bey, Daha sonra da İbrahim Fakazlı ağabey giydi. Olsaydı, Öyle manevi bir urbaya bürüneceklerini bilseydi, Değil o iki zatın, Bütün insanlığın, Tek tek cübbesini tutmaktan çekinmeyecekti. İmansız bir gönül, Tefessüh etmiş bir nefis, Secdesiz bir alın kalmasın diye. Hak katında küçüklüğüne o kadar inanmış, Onun huzurunda, Varlık, vehmi veya büyüklük iddiası gibi arızalardan kendisini o kadar sakınmıştı ki, halkın gözünde ne olursa olsun, o sadece yaratılmış ve sermayesiz bir varlıktı. Her şey gibi onun yanında bir hiçti. 1952'deki Gençlik Rehberi Mahkemesi'ne, Konyalı Hayrullah Lim'in kolunda girmişti. Mahkemenin içerisi de, dışarısı da, Hınca hınç bir kalabalık ile doluydı. Koridorlarda, avlularda boş yer kalmamış, İnsanlar adeta birbirlerinin ayaklarına basmıştı. Bir kerecik olsun üstadı görmek istiyorlardı. O saadet asırlarının sahillerinden kopup gelen bir mümin gibiydi onlar için. Kim vardı ki, İmam-ı Rabbani, Hazreti Mevlana gelmiş denince, Bir kerecik görmek için kalkıp mesafeler aşmasın, Öyle bir alaka göstermesin O gayet sakin Etrafında kimse yokmuş gibi Bir ruh haleti içerisinde Hayrullah Lime döndü Hayrullah bunlar kim Hayrullah ağabey Üstadın koluna girmenin Saadetinden adeta uçuyordu Heyecanlıydı Şevkliydi sesi titreyerek Konuştu Üstadım bunlar üniversite talebeleri Peki niçin gelmişler kendisini insanlardan bir insan görüyor, başkalarının alakasına ihtimal vermiyordu. Üstadım, sizin mahkemeniz için. Üstad, gayetlerinden şaşkın, adeta kendisiyle konuşuyor gibi, acayip buyurdu. En küçük bir iltifatı, en yakınlarından göremeyen insanların kendilerine olmadık payeler verip hayali makamlara oturduğu bir namazla cennet takasının yapılmaya çalışıldığı, cetlerin nezahetiyle iftihar edip payeler çıkarıldığı bir çağda nasıl bu kadar duru kalmıştı? İnanılmaz bir nezahet ve istikametti. Galip İlgin ağabey onun emsalsiz mahviyet ve tevazunu şöyle tespit eder. Fevkalade mahviyetiyle üstadım dediği i̇mam Gazali Hazretleri, Eyühe'l veledinde daima peder mevkiindedir. Muhataplarına ey oğul diye hitap etmektedir. Üstad ise mürşit mevkiinde olduğu halde daima muhataplarına kardeşim hitabı ile konuşur. Mesnevi Nuriye eserinde kılıçeleşmiş hitabı ey eyühe'l azizdir. Daima ey aziz kardeşim diye hitap etmektedir. İnsanlar insan ve iman kardeşleriyle diz dize oturma, el ele Rablerine yürüme düşüncesindeki nezaheti korumalı, kimse kutsilerin yürüdüğü yola 3-5 gün evvel girdi diye veya başka üstünlük vehimleriyle paye aramamalıydı. Barla'ya geldiği yazın ilk günlerinde sırıl sıklamışlanmış, lastiklerin eline almış, beyaz yün çorabı ile çamurda yürümüştü bu hali gören köylülerden Süleyman isimli birisi peşine takıldı. Çeşmeye doğru yaklaştığında arkasından birisinin geldiğini hisseden üstad döndü ve gel kardeşim dedi. O artık üstadın kendisine verdiği ünvanla Sıddık Süleyman'dı. Kullardan bir kul insanlardan bir insan olması sıkıntılar çekmesi onu küçültmemiş büyütmüştü. Garip kisvelere İhtişamlı urbalara bürünmeye ihtiyacı yoktu Zira insanı onlar korumuyor Aziz kırmaya yetmiyordu Sadık Vefakar talebesi Hizmetkarı Evladı Sungur ağabeyimiz Üstadımızın birkaç ay Isparta'da dersini dinler O Kur'an'ın dellalıdır imanın muallimi Asrın söz sahibidir Öyle görmüş Öyle tanımıştır Birlikte Barla'ya giderken yolda köylülerle karşılaşır. Hemen kaynaşırlar. Köylüler üstadın sağ ve soluna dizilir. Üstad hayattakileri vefat edenleri sorar. Barla'dan ayrılanları, gittikleri illeri merak eder. Barla'nın tavuğuna, ineğine, buğdayına, suyuna kadar üstad alaka gösterir. Nur ağabeyimiz fevkalade şaşkındır. Asrın kalp ve kafa mimarı Beyin yapıcısı Köylülerle kaynaşmış Onlardan bir insan olmuş Barla'ya doğru yol almaktadır Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in Buyurduğu gibi Kul gibi yemek yemekte kul gibi Oturmaktadır Herkes gibi insanlardan bir insan Kullardan bir kuldur Başka türlü olması düşünülemez Ve onu böyle istikamet ibresi kılan da Efendisine Aleyhissalatu vesselam'a benzemesidir. Hikmetini Allah bilir. Gerek manevi kuvvetlerini takviye için ve gerekse iman hizmetinin önündeki engelleri aşmak için özel insanlara masar oluyorlardı. Ona göre bu insanların hepsi iradenin ve liyakatin hiç dahli olmayan ikramlardı. Hadiselerin keramet diye yorumlanmasından çok çekinirdi. Kastam onudan Denizli hapsine götürülürken o zamanki vali ve emniyet teşkilatı güya üstadı suçüstü yakalamak niyetiyle istasyona gitmişlerdi. Sarık gibi büyük bir suçu yerinde şahitlerle tespit edecek dedi. Üstadımız trene binerken sarığını çıkardı. Vali ve emniyet müdürü nasıl haber aldı diye hayretler içerisinde kaldılar. Elleri boşa çıkmıştı. Üstad bu hadisenin de keramet şeklinde yorumlanmasın istemiyor ve şöyle diyordu. Bu keramet değildir. Bir pire onları mağlup etti. Üstad trene binerken sarığına bir pire konmuş. Üstad da onun için sarığını çıkarmıştı. Fevkalade dürüsttü. Olmayanı kendisine mal etmek değil. Olanı tam söylüyor. O denk düşmedeki ikramı da başka şeye veriyordu. Kerametvari hadiselere, benim değil, bu Risale-i Nur'un kerametidir derdi. Evet, değerli dinleyenler, buradan bizlerin alacağı çok ciddi dersler var. İnşallah Cenab-ı Hak bu hayat karelerinden, bu hayat kesitlerinden azami derecede istifade etmeye bizleri mazhar eylesin diyoruz. Ve biz burada onu anıyoruz Onun efendiler efendisi, efendisini Hazreti Muhammed Mustafa'yı anıyoruz Ve onun da ötesinde Onların sahibi, maliki, haliki olan Allah Celle Celaluhu anıyoruz İnşallah Hiç kimsenin kimseye fayda veremediği Vermeyeceği Herkesin nefsi nefsi diye koşuşturacağı o mahşer meydanında da onlar bizi anarlar. Üstad bize sahip çıkar. Nebiler nebisi şefaatine bizi masar eder. Ve bütün peygamberlerin, enbiyaların, evliyaların, şehedaların Rabbi olan Allah Celle Celaluhu bizlere, sizlere cümlemize rahmetiyle, merhametiyle muamele eder. Ümidi içerisinde kısa bir aradan sonra Aile İlmihali bölümünde yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyiciler. dir kerimsin gafur gaffar hoimsin rahman rahim alimsin allah allah ilallah Kol sergenim şükürde, Allah Allah inanla. Yer gök da taş zikirde, bir olalım fikirde. Kol sergenim şükürde, Allah Allah inanla. Sevgi sansız bir. sin kafurgaar halimsin Rahman Rahim am Ben de sizlere ifade ettiğimiz gibi bugünkü aile ilmi halinde kız kaçırma yoluyla evlenmek caiz mi diye bir bölüm var beğendiği kızı kaçırma yoluyla evlenmeyi soran birisine ilkel topluluklarda kaba kuvvete dayalı zoraki evlilikler çok yaşanmıştır Böyle devrelerde ve öyle çevrelerde ne bir kızcağız kendi istediğini kendisi tercih etmekten emin olabilir ne de kızı yetiştiren ana baba yavrularının geleceğinden korku duymadan yaşayabilirler. Çünkü her an bir kaba kuvvet sahibinin saldırısına maruz kalabilirler. Kızlarını kaçırmayı kafasına koymuş bir ilkel düşünce her şeyi altüst edebilir. Ana baba ve aileyi kolayca devre dışına itip, rızası olmayan kızı kaçırarak, sonunda evlenmeye razı olacak duruma getirebilir. Bu türlü zoraki evlilikler, kaba kuvvetin hakim olduğu ilkel toplumlarda, korkutucu boyutta yaşanmıştır. Böyle bir kaçırma olayından sonra, iki aile de, Baştan bunu namus meselesi yapıp düşman kesilmişler. Bir müddet bu düşmanlıklarını sürdürdükten sonra çaresiz kalıp olanları unutmaya çalışmak ve bir anlaşma zemini bulup barışmak zorunda olduklarını anlamışlardır. Yani bir mutsuz ve tatsız başlangıç temeli üzerine mutlu aile yuvası inşa etmeye mecbur kalmışlardır. Kaba kuvvetle işini halletmeyi tercih eden saldırganın bundan sonra anlaşmaya yatkın medeni insan görüntüsü vermesini ise ayının kimseye kaptırmamak için av etini toprağa gömüp kokutarak kimsenin yemeyeceği duruma getirdikten sonraki saldırganlıktan vazgeçme haline benzetirler. Eti kokuttuktan sonra artık kimsenin elinden alma teşebbüsüne geçmeyeceğinden emin olan ayı saldırganlıktan vazgeçer çevresiyle uyumlu hale gelir tabi bu teşbih ve yorum rızası olmayan kızı zorla kaçırıp artık kimsenin istemeyeceği hale getiren zorba için yapılmıştır şayet kızın rızası dahilinde bir kaçışsa bu elbette durum aynı ağırlıkta bir teşbihe layık olmaktan çıkar keşke ailesiyle anlaşarak kurulsaydı bu akrabalık temennisine dönüşür. Bu türlü kız kaçırma olaylarında, ihmale uğramaması gereken ilk acil meşhuriyet çaresi, Nikahtır. Kızı kaçırmakla helallik gelmez. Helallik ancak rızasıyla evet diyen kızın, Nikahından sonra söz konusu olur. O sebeple, Nikah anlaşması tehir edilemeyecek ilk acil, Meşruiyet çaresi bir mecburiyettir. Hanefi'ye göre en azından iki adil şahidin huzurunda yapılan serbest isteğe bağlı nikah geçerlidir. Ancak böyle bir nikahtan sonraki münasebet meşruiyet arz eder. Haramlıktan kurtarır, helallik getirir. Yeter ki taraflar en azından iki şahitle evlilik haklarını ispat etme imkanına kavuşmuş, inkar ihtimalinden kurtulmuş bulunsunlar. Yani orada kaçıran veya kaçırılan. Neyse nikahı kıyan soracak. Kendi isteğinle bu evliliği kabul ediyor musun? işte bunu koca kabul ediyor musun? Bunu eş kabul ediyor musun diye. Eğer zorla kaçırılmışsa orada kabul etmiyorum diyecek. Şafii'ye göre ise iki yabancı şahit yeterli olmasın. Kızın velisinin izin ve rızası da bulunması lazım gelir. Yani kaçırmakla meşru evlilik başlamaz olaydan haberi olan ana babanın izniyle yapılan nikahtan sonra meşru evlilik söz konusu olur. Anlaşılan odur ki, kız kaçırmak suretiyle yuva kurma teşebbüsleri, kızın rızası dışında ise, tümüyle meşruluktan uzak ilkel bir zorbalıktır. Rızasıyla gerçekleştirilmişse, bu defa nikah olayı ilk çare olarak en önde görünmektedir. Bundan dolayı, İslam'da kurulacak yuvanın temeli, aileyi devreden çıkaran kaba kuvvete ve ilkellik üzerine atılmaz. Karşılıklı anlayış ve rıza temeli üzerine inşa edilir mutlu aile yuvası. Bu sebeple aileler gençlerin mutlu olacakları tercihlerine değer vermeliler, böylece kaçma, kaçırma olayının da baş sorumlusu haline gelmemeliler. Bazen bir inat ve hiç yüzünden büyük yanlışlıklar yapılıyor, tamiri mümkün olmayan tahribatlar söz konusu olabiliyor. Gençler ise her tarafı kırıp dökme pahasına yaptıkları izinsiz tercihlerinin yanlışlığını ancak hislerinin baskısından kurtulduktan sonra anlayabiliyor, onlarda derin pişmanlıklar duyuyorlar ama iş işten geçmiş bu pişmanlıklar fayda getirmez hale gelinmiştir. Artık bundan sonraki çare, arayı açacak şekilde geçmişi kurcalamak değil, tam aksine birlik beraberliği sağlayacak şekilde geleceğe bakmak, gençlerin istikbalini düşünmektir. Allah Celle Celaluhu, intikam peşinde koşanları değil, af ve hoşgörü içinde olanları sever. Büyüklüğün şanından olan da aftır. İntikamcı bir zihniyetle küslüğü sürdürmek değildir ve bir husus daha size arz edip bu aile ilmihali bölümünü bugünlük burada bitirmek istiyorum hiç böyle evlenme olayı duydunuz mu diye bir husus var yüzü simsiyahdı ama kendisi boyamamıştı ki kaldı ki kalbi bembeyazdı buna rağmen onu basite alanlar vardı dedi ki ya Resulallah Yüzümün siyahlığı cennete girmeme mani midir? Asla dedi. O halde benim için insanlar hor görüyorlar. Kimse benim için kızını vermiyor. Amir bin Veheb'in evine git ve Resulullah selamı var. Kelimeni bana nikahlamanı emretti de. Siyah yüzlü genç hemen adrestedir. Kızın yanında babaya selamı aynen tebliğ eder. Ve teklifi de açıkça anlatır Baba kızgın hemen reddeder Ancak teklifi dinleyen kızcağız babasını ikaz eder Babacığım Vahiy gelir de sonra seni mahcup eder Ne biliyorsun bu olayı Rabbimin emretmediğini Efendimizin aleyhissalatü vesselamın O emri tebliğ buyurmadığını Hemen git Resulullah'tan özür dile ve beni o gence nikahla. Resulullah'ın uygun bulduğunu ben de uygun bulurum. Kızının ikazıyla mescide koşan baba özür diler. Söylediğinin doğru olup olmadığını bilmiyordum. Demek ki doğruymuş. Kızımı verdim şu anda nikahlısıdır. Efendimizin gence emri git evini hazırla. Aile oturacak şekilde döşe. Benim ev döşeyecek tek dirhemim bile yok ya Resulallah. Öyleyse Ali'ye, Osman'a, Abdurrahman bin Alfa git, onlar sana ikişer yüz dirhem versinler. Bu çarcasına gider, onların her biri emredilenden fazla yardımda bulunurlar ve sıra çarşının yolunu tutmaya gelmiştir. Bir ev hazırlamak için gerekli para elde mevcut. Hele zevcesi, ümidinin de üstünde bir azizedir adeta. Çarşı yolunda hızla giderken kulağına bir ses gelir. Önce anlayamaz Duraklar ve nefesi kesilircesine dinler Evet evet yanlış anlamamıştır Doğrudur ses herkese ilan etmektedir Ey kendini Allah'a asker bilen Müslümanlar Derhal atınıza binin Cihada yönelin Ordu mescidin dışında beklemektedir Siz böyle gün için varsınız dünyada Düşman ani baskın yapacak Şimdi ne olacak? Cihada mı gitsin, evlenmeye mi? Yönünü hemen değiştirir. Demirciler çarşısına gider. İlk işi bir kılıç, sonra da bir zırh, daha sonra da bir at almak olur. Elindeki paranın hepsini de harcamıştır. Ama cihat için lazım olan silahını da tamamlamıştır. Sıçradığı atının üzerinde kuş gibi uçar, bekleyen orduya toz duman içinde karışır. Bu genç herhalde, Bahreyn'den gelen biridir derler ancak Onun siyahlığını fark eden Resulullah Aleyhisselam Sen saat mısın buyurur Evet deyince de dua eder Ceddine saadetler Kumlu çöllerden geçilir Tozlu yollardan gidilir Ve nihayet düşmanla müthiş bir savaş başlar Herkes cesaretle ileri atılır Ama içlerinden biri herkesten de cesaretle atılır Saldırdığı tarafın adamlarını sağa sola püskürtür neden sonra meydan sakinleşir, düşman kaçmış, müşrikler yok olmuşlardır. Şehitler tespit edilirken bir ses, ''Allahu ekber, evlenmek üzere olan saat de şehit.'' Efendimiz onun cesedi başına gelir, mahzun şekilde bakar, ''Seni Havz-ı Kevserim'in başında bekleyeceğim.'' Bir hayret nidası daha, ''Allahu ekber.'' sonra döner oradakilere hitap eder Kılıcını mızrağını ve atını alın kendisini gönüllü olarak isteyen kızcağıza verin Babasına da deyin ki kızını vermekte tereddüt ettiğin siyah yüzlü gence Allahu Teala cennet hurilerini layık gördü ve hayret nidaları birbirini takip eder Allahu ekber Allahu ekber diye Evet Değerli dinleyenler Neyin nasıl olacağını Ne olacağını ancak Allah bilir Onun için Ne olursunuz İnsanların Maddi durumlarına göre değil Makam durumlarına göre değil Yetkilerine göre değil Şanına şöhretine göre değil Ailelerine Soylarına soplarına göre değil çünkü bunların Allah indinde hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Allah kalplere bakar, takvanıza bakar, imanınıza bakar, amelinize bakar, itikadınıza bakar. Ne olursunuz insanlara kalplerindeki imana göre muamele edin. İlgi alaka gösterin. Üzerindeki elbisesine göre değil, Bindikleri arabanın lükslüğüne göre değil, Servetlerinin çokluğuna göre değil, Makamlarının yetkilerinin çokluğuna göre değil, İnsanların samimiyetine, Sıtkına, Vefasına, Hasbiliğine, Ve iman hizmetindeki, irşatlı tebliğ hizmetindeki, Emri bil maruf, Nehi anil münker yapmalarındaki Aşklarına Şevklerine Şu hizmete hadim olmalarına bakın Ona göre insanlara saygı ve sevgide Bulunun muamelede bulunun Zira eğer bir insana Malına mülküne göre Kıymet veriyorsanız O insana gösterdiğiniz sevgiden Bir sevap alamazsınız Mümin mümini Allah için sevmeli Hatırlarsınız daha önceki sohbetlerimde arz etmiştim Efendimizin yanında Ali sallatüsselamın asaptan birisi yoldan geçen birisi için Ya Resulallah ben bunu çok seviyorum deyince Efendimiz git ona isharet bildir ve o gitti koştu o giden sahabi Efendimize dedi ki kardeşim ben seni Allah için çok seviyorum o da döndü beni sevdiğin zat hürmetine ben de seni çok seviyorum deyince, döndü geldi o giden sahabi, Efendimiz sordu ona ne yaptın, söyledim ya Resulallah, deyince Efendimiz sen şimdi sevap kazandın buyurdu. Bunu bir tarafa koyun, sonrasında da, Efendimizin bir hadisi şeriflerinde, eğer dünyanın Allah indinde, Sinek kanadı kadar değeri olsaydı Kafirler ondan bir yudum su içemezdi Bu hadisin de bir tarafa koyun Onun için eğer sevgi Allah için olmazsa Saygı Allah için olmazsa Muhabbet Allah için olmazsa Makamdan, mansıptan, şandan, şöhretten, yetkiden, etkiden Paradan, puldan, servetten dolayı olursa Bu muhabbet İlelebet devam etmez İnsana sevap kazandırmaz Ve bununla birlikte Öte tarafta da Hesaba Çekilmeye Sebep olabilir düşüncesindeyim Ne olursunuz Birbirlerinizi Allah için sevin Kalplerinizdeki imana bakan Allah Takvaya bakan Allah Eğer siz Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsanız siz de insanların kalbindeki imanına göre takvasına göre o insanlara muamelede bulunun çünkü üstünlük ancak takva eyledir diyoruz bir sohbet programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz Cenab-ı Hak her şeyi gönlünüzce eylesin inşallah Rabbim korktuklarınıza düçar eylemesin umduklarınızdan da mahrum eylemesin ve Cenab-ı Hak yüzünüzden tebessümü, gönlünüzden sevgiyi, muhabbeti, dudaklarınızdan duaları eksik etmesin inşallah. Ve o yapmış olduğunuz duaları kabul ettiği dualardan eylesin. Kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin diyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Bir sonraki sohbet programında buluşmak üzere, Hepinize hayırlı günler diliyor. Bir, Dua ve şiirden sonra hepinizi muhabbetle selamlıyoruz değerli dinleyenler. <Gülüyor> sonsuz zevki gönüllerimize duyuran güzeller güzel Rabbimize hamd ve minnet kainatın iftihar tablosu efendiler efendisine salatu selam ediyor ve bir kere daha dergah-ı ilahinin önünde el açıp dileniyoruz. Ey Rabbimiz bizleri küçük büyük hatalardan günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. Lisanlarımızı yalandan, gıybetten, senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle. Kalplerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur. Gözlerimizi bakmaması gereken şeylere bakıp da hıyanet etmekten koru. Yüzlerimizi nurunun ziyasıyla aydınlat ve amellerimizi ıslah buyur niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ey bizatihi var olup başkasına muhtaç olmayan ve her şeyin varlık ve bekası kendisinde kendisine muhtaç bulunan hayyu kayyum her hal ve tavrımızı rızan istikametinde ile Göz açıp kapayıncaya kadar hatta ondan da kısa bir süre için bizi nefsimizle baş başa bırakma. Bizi ve dünyanın dört bir yanındaki kadın erkek kardeşlerimizi, sevdiklerimizi, dostlarımızı başımıza gelebilecek her türlü kötü durumdan himaye buyur. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aile efradına ve bütün ashabı güzinine selatü selam ederek bunları senden dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz. Zulmün ezası Sabretmeyi Bileceksin tamam mı Yitte ar değil bahtın kazası Hakka teslim olacaksın Tamam mı Geri dönmek yoktur güneş doğmadan Rahmet nuru Karanlığı bolmadan. Hakikat yolunda boyun eğmeden gerekirse öleceksin tamam mı? Yenilir mi inanmışım imanı? Böyle bir gerçeğin olmaz gümanı. İnşallah başlarsa hesap zamanı haklarından geleceksin tamam mı? Yolumuz ...her zaman Allah yoludur... ...bu yoldaki ölüm... ...oğul balıdır... ...hak... ...haklının en mukaddes malıdır... ...vermezlerse... ...alacaksın tamam mı? Çevirmez ağını... ...Allah öksüzün... ...pek basittir... ...devrilmesi köksüzün... ...her kim olsa... Haksızlığı haksızın suratına çalacaksın tamam mı? Uyuşukluk şifa bulmaz illettir. Korkaklık en adi en pis zillettir. Adalet ne güzel ne hoş nimettir. Hep doğruyu bulacaksın tamam mı? Yalana... Hayır da gerçeğe evet mücadele şarttır kalsan da tek fert bir de ötesi var buranın elbet nasıl olsa güleceksin tamam mı demiş Abdurrahim Karakoç.